Mağbudun sevilmesinin şartı peygamberine uymaktır. Bir hükümdarın kendini tanıtıp hükmünü icra etmesi için, evvela bir memlekete kendisini tanıtacak, hükmünü, istek ve arzularını bildirecek bir mümessili göndermesinden fevkalade daha ali, Allah subhanehu ve teâlâ da zat-ı şerifini isim ve sıfatlarıyla tanıtması, hükmünü, emir ve yasaklarını mahlukuna bildirmesi, dünyanın imtihan diyarı olduğunu, ölümle başlayan gerçek hayatın ahiret alemi olduğunu bildirmesi, mümin ve Müslüman olması şartıyla, dünyadaki hayırlı iş yapanların cennette mükafat olarak karşılığını, küfür, şirk sebebiyle kötü iş yapanların cehennemde azap olarak cezalarını bulacaklarını, günah işleyen, afu ve şefaate uğramayan müminlerin, cehennemde muvakkat azap göreceklerini talim etmek üzere, insan olarak Adem aleyhisselamı yarattığı günden itibaren, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar zaman zaman peygamberleri göndermiştir. Ayet-i Kerime'de, Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u al kuffâri ruhama'u beynehum, تَرَاهُمْ رُكَّ عَنْ سُجَّدًا يَبَتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا س۪يمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثْرِ السُّجُودُ Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Beraberinde olan zevatlar, dinlerine şiddetle bağlı, kafirlere karşı son derece metanetli ve serttirler. Kendi aralarında ise birbirlerine son derece lütuf ve şefkat etmektedirler. Onların tek vücut halinde ruku ve secdede olduklarını, Allah Teala'dan fazlu kerimini, rızasını talep ettiklerini bulup görürsün. İman ve İslam'ın belirtisi, secdenin eseri yüzlerinde görülmektedir. Buyurduğu üzere Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını mukaddes kitaplarında A. Düşmanlarına karşı son derece metanetli, şecaatli, b. Bir tek vücut olacak derecede kendi aralarında son derece merhametli olmaları, c. Birlikte cemaatle namaz kılmaları ve yine birlikte cihat etmeleri, her türlü İslami hizmetlerde çalışmaları, d. Alımlarında rüku ve secdenin yani fiili imanın belirtisiyle vasıflayıp tanıtmıştır. İnnel emanete Nezelet fî cizri kulûbî ricalî, ثumme alîmû minel Kur'âni, ثumme alîmû mine, mine sünnetî. Gerçekte emanet, önce insanların kalplerinin derinliğine iner. Sonra inen Kur'an'dan öğrenirler, sonra sünnetten helal haram hükümlerini öğrenirler, diye hadisi şerifte buyrulduğu üzere, bir taraftan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tayin edip göndermeden önce, Allah Subhanahu ve teâlâ'nın tevhide inanmayı ve gelecek son peygamberi arayıp ona tabi olmak arzusunu emanet olarak insanların kalplerinin derin merkezlerine yerleştirmesi sebebiyle, peygamberi arayarak onun dinine tabi olmayı arzulayan insanlar haliyle peygambere teslim oldular. Diğer taraftan ümmi olmasına rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın canibinden kendisine Cibril vasıtasıyla inen Kur'an'ı hakimle Tevrat ve İncil'de yer alan hükümleri ehli kitaba nakledip açıklayınca ehli kitaptan insaflılar da haliyle peygambere teslim oldular. Her iki zümrenin kalpleri birleşti. Canlarıyla, mallarıyla kendilerini Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam dinine feda ettiler. Bin netice Erradallahu bir raculin min Ummeti hayran elkahhube ashabi fi kalbihi Allah Teala ümmetimden bir adam hakkında hayrı Murat ederse ashabımın sevgisini kalbine atar sokar diye hadisi şerifte buyrulduğu üzere A Kimisi buraya kimisi oraya çekiştirdikleri bir zamanda ehli kitabın kitaplarının hükümlerinin doğrusunu peygamberden öğrenmeleri B, ehli kitap olmayan müşriklerin kalplerine Allah Teala'nın dininin kabul olunması emanetini indirip yerleştirmesi, c. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah Teala'nın kendisine indirdiği Kur'an'ın hükümlerini, yani iman, İslam ve ihsanı kuşatan İslam dinini 23 senede ashabının kalplerine nakşetmesi, bedenende tatbik etmesi sebebiyle İslam dinini kabul eden ashab, üstünlük şerefini kazandılar doğrusu son peygamberin ümmeti olmalarıyla insanlığa yakışan her türlü şerefi aldılar innallaha taala iktara ashabi ala jami alalemina siwa anbiyina wal murselina wa iktara min ashabi arbaatan eba bekrin umr <gülüyor> wa usmana wa aliya ashabi kulli ashabi hayrun و اختار امتي على سائر الامم و اختار من امتي اربعه قرون بعد اصحابي القرن الاول والثاني والثالث و الرابع فراده Gerçekte Allah Teala nebi ve rasuller müstesna olmak üzere ashabımı bütün alemden daha şerefli seçkin kılmıştır. Özellikle ashabımdan Ebu Bekri, Ömeri, Osmanı ve Ali'yi benim için seçmiş Ve sair ashabımdan daha hayırlı kılmıştır Ve ashabımın hepsinde hayır vardır Allah ümmetimi sair ümmetlerden daha şerefli Seçkin kılmıştır Ashabımdan sonra Ümmetimden dört asır insanları daha şerefli Seçkin kılmıştır Birinci, ikinci, üçüncü asırlarda Cemaat olarak birbirine uyan şerefli seçkin kılmış Dördüncü asırda ise fert fert şerefli seçkin kılmıştır. Buyurmasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ulaştığı şerefi bildirdi ve Allah Teala'nın bir insanın hakkında hayrı murat etmesinin alameti olarak ashabının sevilmesini onun kalbine yerleştireceğini açıkladı. La tesbu ashabi. Felo en ahadukum anfaqa misle uhdini zahaban ma balaga mudde ahadihim ve Ashabıma sövmeyin, şayet sizden biriniz Uhud kadar altın dağıtsa dahi onların Allah yolunda dağıtmış oldukları bir avuçlarına hatta yarım avuçlarına ulaşamaz. Buyurmasıyla da ashabın eleştirilmesini, haklarında kötülüğün düşünülmesini yasakladı. Ashabtan olmayan hiçbir kimsenin şerefli ashabı eleştirmeye hakkı yoktur. Zira, الْأَوَّلُونَ من المهاجرين الله عنهم رضوا عنه وَأَعَدَّ لهم جَنَّاتٍ خالدين أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمَ. Dinde öncelik derecesini kazanan muhacir ve ensar ile onlara iyilik yapmakta tabi olanlar yok mu işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bunlara, kendileri içinde daimi kalacak olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu en büyük bahtiyarlıktır buyurmasıyla Allah Teala önce Müslüman olan asaba her hususta öncelik hakkını vermiştir. Muhacir ve ensara bir de dinde kendilerine tabi olanlara cenneti vaat etmiştir. Hicri 192'de vefat eden Hümeyt bin Ziyad rahimahullahu ta'ala diyor ki, Ben ashab yani Ali ile Muaviye radıyallahu ta'ala anhuma arasında vuku bulan fitneyi kast ederek, Hicri 116 civarında vefat eden Muhammed bin Kab el-Kurezi'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının görüşlerinden bana bahseder misiniz? diye sordum. Bunun üzerine, Muhammed bin Ka'b el-Kurezi bana: "Galiba sen Kur'an'ı okumamışsın. Allah Teala kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iyilerine de kötülerine de cenneti vaat etmiştir. Ben Allah Teala kitabının neresinde onlara cenneti vaat etmiştir?" diye sordum. Muhammed bin Ka'b: Ka "Subhanallah. Sen ve's-sabiqun el-evvelun min ansar Öncelik derecesini kazanan muhacir ve ensar ayetini okumadın mı? Görmez misin, şart koşmaksızın bu ayette Allah Teala Peygamberinin ashabının hepsine cenneti ve razı olmaklığını vaat etmiş. Fakat onlara tabi olan Müslümanların hakkında ise cennete girmeleri için şart koşmuştur, dedi. Ben, ne şart koşmuştur, dedim. Muhammed bin Ka'b, وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ''Onlara iyilik yapmakla tabi olanlar.'' buyurmasıyla onların sadece güzel amaç iman ve salih amelde ashaba uymalarını, ashabın hatalarından sukut etmelerini şart koşmuştur, değil mi?'' dedi. Humeyd bin Ziyad diyor ki, ''Allah'a and olsun, öyle deyince o anda ben kendimi bu ayeti okumamış ve görmemiş gibi hissettim.'' Muhammed bin Kab el-Kureziye, Allah'ın rahmetinden mahrum olmanın alameti nedir? diye sorulmuş. Başkasının iyiliklerini kötülemek, yani görmemek, kendi kötülüklerini güzel görmektir, cevabını vermiştir. Allah Teala'nın sevilmesine, iman ve amelde nebisine uymak, iman ve amelde nebisine uymaya da ashabının sevilmesi şart koşulmuştur. Bu takdirde bir insan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi severse, uyarsa, Ashabını da sever, onlara uyar. Ashabını severse, ashabın ardınca gidenleri de sever, onlara uyar demek olur. Derken peygamberi, ashabını ve ardınca gidenleri sevmeyenleri eleştirmeye kalkışanları bırakıp terk eder. Aksi takdirde, münkirlerinin din denilmesi, basireti hak ve gerçeği görmekten kamaştırır. Din düşmanlarının tuzağına düşürür, şefaatlerinden mahrum kılar. Asr-ı Saadet'te bir sürü insanın vallahi ya Muhammed gerçekten biz Rabbimizi severiz. Temelleri üzerine kul in kuntum tuhibbuna Allah ve yaghfir lekum dunubakum vallahu gafurur rahim. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana eşit peygambere uyun ki Allah da sizi sevmiş olsun ve suçlarınızı örtsün. ''Hiç şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir.'' buyurmasıyla Allah Teala kulun kendi iradesiyle Allah Teala'yı sevmesinin ve mağfiretini kazanmasının, iman ve amel olarak son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba, eşit her hususta uymak olduğunu açıklamış. Zatını sevmekten başka bütün tabii sevgileri reddetmiştir. Yani, Allah Teala sevilmesine iman ve amelde peygambere uymayı, Kur'an hükümlerini kabul etmeyi şart koşmuştur. İn kuntum tuhibbune Seviyorsanız diye şart cümlesiyle iman ve amelde peygambere uymayanın Allah'ı severim demesinin batıl bir iddia olduğunu açıklamıştır. Bu sebeple hadisi şerifte لَنْ يَسْتَكْ muminun مُؤْمِنُ Hatta يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا lima جِئْتُ بِهِ Heva ve hevesi, eşit, istek ve arzusu, getirmiş olduğum Kur'an ve hadisin hükümlerine uyuncaya kadar hiçbir mü'min imanını kemle erdiremez, buyuruldu. Binaen aleyh, iyilik yapmakta, takva yani Allah Teala'yı sevmekte, azabından korkmakta, rahm şefkatle tevazu kanadını yere germekte, Zikir ve ibadetle Rabbine zilletini izhar etmekte, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ardınca giden ashabına uyan, imanını kemle erdirmiş, Rabbinin sevgisini, rızasını ve mağfiretini kazanmış olur. Nitekim, قُلْ اَطَيْعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Habibim Allah'a ve Allah'ın seçip gönderdiği peygambere itaat edin. ''Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah da o kafirleri sevmez.'' buyrulan ayeti i kerimede kulun Allah Teala'yı sevmesinin şartının Allah ve onun Resulüne itaat olduğu, Allah'ın kulunu sevmemesinin alametinin de küfür olduğu açık ifadeyle bildirilmektedir. Ensardan bir adamın ''Ya Resulallah sen bana nefsimden, evladımdan, iyalimden, ''Malımdan daha sevimlisin. Eğer evimden çıkıp senin yanına gelerek yüzünü görmemiş olursam, üzüntüden ölüm derecesine giriyorum.'' deyip ağlaması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ma ebekâke, seni ağlatan nedir?'' buyurdu. ''Adam, bakıyorum sen de öleceksin, biz de öleceğiz. Peygamberlerle beraber üstün makamlara yükseleceksiniz.'' Biz cennete girsek bile makamına ulaşamayacağız deyip hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etmek halindeyken ve men yuti'illah ve'r-rasul fa ulaihe ma'al lazina en'ama'llahu aleihim minen nebiyyin ve's-siddiqin ve'ş-şuhada'i ve's-salihin ve hasuna ulaihe rafiqa zalikal kim inanması şartıyla Allah ve onun Rasulüne boyun eğerse, hiç şüphesiz onlar Allah'ın kendilerine bol nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır. Ve onlar ne güzel arkadaştırlar. İtaatle o üstün zevatlarla beraberlik ne güzel arkadaşlıktır. Allah bilici olarak kafidir buyurulan ayeti kerime inmiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebşir ya ebâ fulân, ''Müjdelen ey filanın babası, sevdiğin kimselerle berabersin.'' buyurmuştur. Binaen aleyh, sevginin en açık şartı ve alameti, peygamberin getirmiş olduğu dini, eşit şeriatı hayatına hakim kılmaktır. Yine bir adam peygambere gelerek, ''Ya Resulallah, gerçekte Allah Teala'dan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen, ''Ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mâbud olmadığına, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ederek şehadet ederim. Senin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ederek şehadet ederim. İhlas üzere yerli yerinde beş vakit namazımı kılarım. Allah'ın farz kıldığı zekatı, eşit, malımdan bir cüz'ü fakirlere temlik ederim. Ramazan orucumu tutarım. Ne buyurursun?'' demesi üzerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını bitiştirerek "Men mata ala hada kana ma'an ve siddiqina ve shuhada'i yawm al-kiyameh ma Anne babasına karşı gelmediği müddetçe kim bunun üzerine ölürse kıyamet gününde nebiler, sıddıklar, şehitlerle beraber olacaktır." buyurdu. Farza önceki peygamberler zamanına yetişselerdi kendisine uyup şeriatıyla amel edeceklerdi. Binaen aleyh Ali İmran suresinin 31 ve 32. ayetleri hükmünce bir kimse Allah'ı severim, yakınıyım diye düşünür, iddia ederse bile son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ins ve cinle seçilip gönderilmesine inanıp şehadet edinceye, ashabın talim ve tarif ettiği üzere iman, ahlak ve amelde Ümmi son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyuncaya kadar Allah Teala'ya asla iman etmiş ve onu sevmiş değildir. Şunu iyiden iyiye bilelim. Sevginin kanunu öyle bir kanundur ki sevilenden başkasında izzeti görmeyi, sevilenden başkasından söz açmayı, sevgilisinin yüzünden ve eserinden başkasına bakmayı, sevgilisinden başkalarını övmeyi engeller. Aşığın kalbine sevgilisinin sevgisinden başkası girmeyince sevgi öyle bir dereceye gelir ki seven her şeyi sevgilisinin suretinde, sevgilisini her şeyin aynasında görmeye başlar. Onunla görür, onunla işitir, amacına ulaşır. Amacına ulaştıysa kalbini sevgilisine bağlaması takdirinde ecel müstesna hiçbir şey kendisine mukavemet edemez. Sevgilisinin dostuyla dost olur. Düşmanından, münkirinden nefretle kaçar. Güzelin güzeli sevdim seni cayamam ben. Cana yoluna girdim asla dönemem ben. Olmayınca benzerin seni övemem ben. Seninle seni överim, gayrin göremem ben. Vücudum mülkün, gayrin mu var. Alidir senin zatın, başkası olur mu yar. Göremeyince seni, Gözden inciler akar. Münezzehsin ve yücesin derim ben. Seven de sevdiren de sensin şüphesiz. Kudretinle gezer, yazar kalemiz biz. Nasılsan nakşın elbette öyleyiz biz. Elhamdülillah, Ahmet'in ümmetiyim ben. Risaletin bildirdin, Taha Yasin suresinde. Arşın ötesini gösterdin, ona miracında. Nurunla gördü, işitti kutsi huzurunda. Kulum dile benden, dedin Rabbinim ben. Sevmenin şartıdır peygambere uymak. Tazimle Yasin'i yüceltmek, zatını övmek. İslam'ın öğrenilmesi çevreye öğretmek. Hamdolsun Muhammed'in ümmetiyim ben. Sevgisiyle birleşir cisimlerin maddesi. Muhammed'in nurudur cümlenin mayesi. Şefaatini kazanmaktır cümlenin gayesi, razı olman için ashabını severim ben. Okuduğum salavatta alini unutmam, ashabını övmekte asla usanmam. Adildir cümlesi canlardır İslam, ayaklarına toz olmaya razıyım ben. Hayatlarına Kur'an'ı hakem kıldılar, hadislerle ayetleri tefsir eylediler. İslamı, ihsanı candan tatbik ettiler. Tarihte benzerleri göremezsin sen. Şefkatle cihatta cihana örnek oldular. Kardeşlik beyatiyle kurban oldular. İhlas üzere peygambere aşık oldular. Allah'ın razı olduğu ashaba fedayim ben. Hamdu salat oku duaya başla. Bedrin uhudun şehitleri vesile eyle. Arz et ihtiyacın yüce Rabbinden dile. Duana icabet olunur, inanırım ben. Dört kitapta övülmüş peygamberle ümmeti. Baki kalacak İslam dini birlikte şeriatı. İsmail tevhide inan Kur'an'a milleti. Mümin olamaz ashab-ı kiramı eleştiren.